Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır İkinci Bölüm Yazan Nigel Grimshaw Radyo uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Mehmet Ali Erbil Hala Macide Tanır Pirişa Atila Olgaç Şalerm Bahri Aydın Komiser Saadettin Kılıç Prasong Ali Sezer Hindistan'da yaşayan Şalerm'in çok geniş bir hayal gücü vardır. Her gün arkadaşlarına kahramanı kendisinin olduğu birçok hayali hikayeler uydurmakta, haydutları nasıl yendiğini, onları yakalayıp polise nasıl teslim ettiğini anlatmaktadır. Ama bir gün gerçekten bir olay olur. Evde halasının olmadığı bir sırada pencereden dışarısını seyrederken, arkadaşı Matri'nin, Siyah arabalı adamlar tarafından kaçırıldığını görür. Heyecanla sokağa fırlar. Evlerinin karşısındaki restorana girerek yardım arar. Restoranda karşılaştığı prişiatlı komserle sabah tatlı polis bu olayla ilgilenirler. Matri'nin babasını bularak oğlunun kaçırıldığını söylerler. Ama Bay Chart aynı düşüncede değildir. Oğluyla o sabah telefonla konuşmuş, onun iyi olduğunu öğrenmiş. Halasının yanında bir hafta daha kalmasına izin vermiştir Bay Çert Şalermi yalancılıkla suçlar Neredesin diyorum sana Neredesin Hani söz vermiştin bana Sokağa çıkmayacaktın Derslerle çalışacaktın Hem bu bey de kim Polis komiseriyim bayan Çocuk bir kaçırılma olayından söz etmişti de. Kim kaçırılmış? Niçin kaçırılmış? E, pencereden bakıyordum hala. E, Matri'ye kaçırdıklarını gördüm. Restorana geldiğinde çok heyecanlıydı Şalem. Birlikte Matri'nin evine gittik. Ama babası oğlunun kaçırılmadığını söyledi. Ha, anlaşıldı. Gene hayal kurdun değil mi? Arkadaşlarını kandırdığın yetmedi de... ...şimdi de polisleri mi kandırmaya kalktın. Değil hala. Ay özür dilerim bay komiser. Bu çocuk böyledir işte. Hep yalan söyler. Yemin ederim ki yalan değil Sana inanmak çok zor şeyler. Yanılıyorsunuz Evet arkadaşlarıma hikayeler uyduruyorum ama Onlar dinlemekten hoşlandıkları için yapıyorum Ama Ama ne olur inanın bunu uydurmadım yemin ederim Hadi, hadi kevizelik yeter gir içeri bakayım Bay komiser Arzu ederseniz buyurun bir çayımızı için. Teşekkür ederim bayan işlerim çok hemen gitmeliyim İyi akşamlar İyi akşamlar yeniden özür dilerim Gel. İyi günler. Oo iyi günler komiser Piyşe. Gel gel otur söyle. Hangi rüzgar attı seni buraya? Geçiyordum uğradım. Senin geçiyordum uğradım sözünü ben çok iyi bilirim. <gülüyor> Bir şey mi var? Ne olsun? Bilmem. Sigara? Ee, bıraktım. Bıraktın mı? Son günlerde biraz fazla içmeye başlamıştım. ...boğazımda bir yanma oldu. <gülüyor> Paramla zehirlenmekten vazgeçtim anlayacağın. <gülüyor> bir de ben bırakabilsem... ...nereden başladım bilmem ki. Her sabah öksürükle kalktıkça... ...bana ilk sigarayı ikram eden arkadaşıma basıyorum içimden. <gülüyor> e, işler nasıl? Nasıl olsun bol bol cinayet işte. Son günlerde bir iş üzerindeydim. Bir kaçakçı şebekesini yakalayacaktım. Şebekenin içinden birini ayarlamıştım ama... Dün sabah nehirde cesedini bulduk. Ne olacak şimdi? Yine sıfırdan başlayacağım işe. Sen neler yapıyorsun? Bir haftadır izindeydim. Yarın işe başlıyorum. Bir de hırsızlık işte. Ha Dün de bir çocuğun oyuncağı oldum. Anlamadım. Arkadaşım kaçırıldı diye ortalığı telaşa verdi. Oysa yalancının biriymiş. Nereden anladın? Kaçırıldığını söylediği çocuğun babasının evine gittik. Bay Çert. Tanır mısın bilmem müze müdürüymüş. Bay Çert? Hı hı. Müze müdürü mü? Evet. Kaçırılmış mı oğlu? Söyledim ya çocuk yalan söylemiş. Ee, müze müdürü ne dedi? Kesinlikle oğlunun kaçırılmadığını söyledi. Çocuk halasının evindeymiş. O sabah telefonla konuşmuş. Çok ilginç. Aa, bakıyorum bu olay seni etkiledi. He? Evet. Bana kalırsa... ...kaçırılma olayına tanık olan çocukla... ...yeniden konuş. Yok yok yo, yo. hayır, hayır. Kuşkuyu çekme üzerine. ...başka bir yol düşünelim, nasıl bir yol? Dinle beni Derslerini bitirdin mi Şale Evet hala Sen adam olmayacaksın Ay Yine ne yaptım hala? Çalışmanın sonu yoktur diye belki yüz defa söyledim sana... ...sen yine kalkıp derslerin bitti diyorsun Ah işte senin gibi olan biri daha. Prasong, sınıfımızın birincisi. Ya, öyle mi? Yaramazlıkta mı birinci? Hayır hala, derslerde. <gülüyor> Bazen birlikte çalışıyoruz onunla, çok iyi oluyor. Halacığım, halacığım azıcık çıkayım kapının önüne. Ne olur, yarım saat. Peki hala. Kitabını da yanına al, kapının önünde birlikte çalışır. Peki halacığım, teşekkür ederim. Kitabını al! Ah sahi, alıyorum halacığım. Şalem, bir saattir bağırıyorum sana. Niye cevap vermiyorsun? Az daha gidiyordun. Halamdan kurtulmak kolay mı? Kapının önünde çalışacağız diye zor izin aldım. Hele dün olanlardan sonra izin vermesi mucize. Ne oldu dün? Dur dur, şu kitabı önümüze açalım. Belki pencereden bakar çalışıyoruz sansın. Eh. Sen Matri'yi tanıyor musun? Yok, hayır. Canım şu müze müdürünün oğlu. Tanımıyorum. Görsen hatırlarsın. E, ne olmuş ona? Kaçırıldı. <gülüyor> Hadi canım sen de. İnanmıyor musun? Hayır. Öteki çocukları kandırabilirsin belki ama beni... O prason inan ki doğru söylüyorum. En yakın arkadaşınım senin. Bana yapma bari. Çok ciddiyim prason. Çocuk kaçırıldı. Polise buldum. Birlikte Matri'nin babasına gittik. Ama ne yazık ki o da yalancılıkla suçladı beni. Sonunda polis bile yüz çevirdi benden. Ne yapacağımı bilemiyorum. Oysa bir şeyler yapmalı. Demek doğru söylüyorsun. Evet evet. Bir da kimseye yalan uydurursam Tanrı cezamı versin Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Söyledim ya bilmiyorum Aklım iyice karıştı Bir defa daha polise gitmeli İnanmazlar Birlikte gideriz Boşuna yine inanmazlar Deneyelim bakalım ee, Halama ne diyeceğiz? Ben idare ederim Nasıl? Gel sen <Gülüyor> İyi günler efendim İyi günler Prasun sen çalışkan bir öğrenciymişsin. Evet efendim. Şalem senden biraz örnek alsa bari. Bundan böyle birlikte çalışmaya karar verdik efendim. Çok iyi olur. Dil bilgisini bitirdik. Şimdi sıra matematiğe geldi. Aferin. Yalnız matematik ödevleri bizim evde. Şalemle birlikte gidip alalım mı efendim? He? Eğer izin verirseniz. Ah, tabii tabii gidip alabilirsiniz. Şalemle birlikte çalışacağınızı çok sevindim. Yalnız gecikmeyin. Peki hadi Şalem. Zaman kaybetmeyelim, gidip ödevleri alalım Peki Prasong Hoşçakalın Güle güle oğlum Ben de size hemen bir çay demleyeyim Gelince sıcak sıcak içersiniz <gülüyor> Yutturduk Ben sana dememiş miydim idare ederim diye <gülüyor> Akıllı çocuksun Öyleyimdir Hadi hadi daha hızlı yürü Polise gidiyoruz değil mi? Evet ...yine mi sen? Matri'yi soracaktım. Efendim, arkadaşımın yalan söylemediğine eminim. Kaçırılan arkadaşımızı bulmanızı istiyoruz. Sen de nereden çıktın, kimsin? E, adım Prasong efendim. Kaçırılma olayını sen de gördün mü? E, hayır ama... Çocuklar, beni iyi dinleyin. Kaçırılma diye bir olay yok. Şimdi doğru evlerinize gidin. İşin başımdan aşkım benim. Beni daha fazla meşgul ederseniz... ...ikinizi de hapsederim, anlaşıldı mı? Efendim... Bak daha konuşuyor. E... ...sadece hoşçakalın diyecektim efendim. Gidelim Prasong. Boşuna gelmişiz. Söyledim sana inanmadıklarını. Yapılacak bir şey yok. Bir daha hayal görme. İnanmıyorsun he? İnanmıyorum. Uf, uf Prasong seni nasıl inandırsam bilmem. Boşuna uğraşma. Şimdi bize gidelim de kitapları alalım. Halana yalancı çıkmak istemem. Beni kırıyorsun. Arkadaşlığımızın bozulmasını istemiyorsan yalan söylemeyi bırak artık. Öyle olsun. Bir daha bu olaydan hiç söz etmeyeceğim sana. Çok kenardan yürüme arabalar geçiyor. Size kadar yürüyecek miyiz? Şuradan otobüse bineriz. Aa. O da ne? Araba önce yavaşladı sonra da gaza bastılar. Bir şey attılar. Evet gördüm. Kaldırımda duruyor beyaz bir şey. Bakalım mı neymiş? Ya bizi ilgilendirmez. Belki de ilgilendiriyordur. Belki de bizim için atmışlardır. Hayalin yine çalışmaya başladı. Bak, teneke bir kutunun üzerine kağıt sarmışlar. Brazong, Brazong şuraya bak. Ne oldu şalen? Kağıtta bir yazı var. Al, al, al da oku. Matreyi unut, bir daha da polise gitme. Gelecek defaya bıçak kullanacağız. Oo. Gördün mü? Yalan mı söylüyormuşum? Ya, özür dilerim Şale Hanım. sana inanıyorum. Ee, ne yapacağız peki? Hı, e, polise gidersek olmaz, seni ölümle tehdit ediyorlar. Önce düşünelim, ne? iyice düşünelim ne yapacağımızı. Sonra bir karara varırız. Müzedeki sır adlı sürekli oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın dinleyiciler.